Tohumdan Asa'da Ekolojik Yaşam Programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabotepe. Bugün güncel bir konuyla ilgili bir stüdyo konuğumuz var ama ona dönmeden önce bu bölümün destekçisi Gözdem Gürbüz Ateş'e bir kez de biz teşekkür ediyoruz bölümü olan katkıları için. Evet dün 1 Eylül Dünya Barış Günü olmasının yanında Türkiye için farklı bir önemi daha vardı. Balıkçılık sezonu açıldı ve bundan 3 hafta kadar önce bu sezon ve önümüzdeki 4 sene Türkiye'deki deniz ve iç sulardaki su ürünleri avcılığını düzenleyen bir tebliğ yayınlandı 13 Ağustos tarihinde ee, ve bu oldukça e, ses getirdi. Maalesef deniz ekosistemini ve deniz canlılarıyla ilgili olumsuz gelişmeler içeren e, bir tebliğ e, tartışma yarattı ve uzun sürede tartışılacağı benziyor. E, çok uzun birkaç senedir özellikle e, kendi deyimleriyle lüfere ses olmaya çalışan bir hareket var Türkiye'de. Slow food fikir sahibi damaklar e, kendileri de bir açıklama yaptı. Bugün e, bu hareketin lideri Defne Kor Yürek'te de bu tebliğde. ...ve neler getirdiğini konuşacağız. Defne Han hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, dediğim gibi maalesef çok e, umutlu... E, ...bir açıklama da yok. Sizin tarafınızdan da biraz hayal kırıklığı... ...ve hüzünle karşıladığımız bir tebliğ oldu. Ee, ama önce bu tebliğin ne olduğu, hangi dönemi kapsadığıyla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Tabi. E, tebliğin öncesinde aslında yasa var. 1380 hı hı. sayılı su ürünlerinin avcılığını ve ticaretini düzenleyen bir yasamız var. Bu yasa 70'lerde yapıldığı için, aslında çok eskidiği için. Eskimesi de şöyle, yani e, bu denizlerin üzerindeki avcı filosu çok değiştiği için, Baskı avlanma artıyor, araçları hı. çok değiştiği için, yasa bu manada artık manasızlaştığı için, uzun teblilerle zamandır güncelleme güncellenmeye çalışılıyor. İki yılda bir yapılıyordu. 2012'den bu yana da dört yılda bir yapılmaya başlandı. Hatırlarsınız belki 2012-2016 yılları arasında... ...üç numaralı tebliğde Hı. hatta 14 santimden 20 santime lüferi... ...çıkartma şansını yakalamıştık. Ve çok heyecanlı bir dönem geçirmiştik. Hı. Hatta 2012... Tebliğine dayanak olan istişare toplantıları konunun paydaşlarının bir araya gelip bakanlığın huzurunda tartıştığı toplantılar kıyı balıkçısının küçük ölçekli balıkçının da sesini yükseltebildiği ufkumuza açan... Acaba mı dediğimiz Daha katılımcı bir çok süreçti. başka bir süreçti. Hı hı. E, o dönemden sonra şimdi dört numaralı tebliğdeyiz. Bu 2016-2020 yılları arasında geçerli olacak. E, bu defa katılımcı bir istişare yaşanmadı. Hı hı. Bizlerden görüş alındı. E, ama bu görüşlerimizi savunmamız ve tartışmanın parçası olmamız için e, toplantıya davet çıkmadı. Aksine bu sefer sizi çağırmıyoruz dediler. <gülüyor> ama yine de önerileriniz e, internet aracılığıyla yayınladınız. Artı önerileri. Artı zaten bakanlar işte. Yani bizzat onların önünde bu öneriler vardı. Hı hı. E, benim de inceleme şansım oldu tebliğleri. Tebliğlerin içerisinde avcılığa yasak bölgelerin düzenlenmesi, bütün balıkların avlanma boylarının düzenlenmesi ve avlanması yasak olan türlerin düzenlenmesi gibi konular var. Böylece aslında deniz ekosisteminin sağlıklı bir şekilde devamı için çok önemli bir tebliğ Türkiye'deki. Tabii yasayı güncelliyor. Hı hı. Yasa da zaten yani nihayetinde e, evet ne kadar korkunç bir ekonominin gübeğinde olsak ve doğaya kaynak olarak baksak bile e, bu kaynağın nasıl değerlendirilmesi gerektiğini parametrelerini yasa koyuyor. Hı hı. Bu parametreleri yenilemek, tazelemek gerektiğinde yasa yenilemek yerine tebliğ yapıyorlarsa e, bunda da tabii ki başlaca ediyoruz. Hele bunu katılımcı yapma şansı yakalayabildiğimiz yıllarda özellikle çok önemsiyoruz. Hı hı. Dediğiniz gibi e, yayınlanan dört numaralı tebliğ 2016-2020 yılları arasında yürü. ...sürlükte kalacak... 13 Ağustos'ta resmi gazetede yayınlandı ve yayınlandığında gördüğümüz birkaç tane can alıcı madde var. <gülüyor> ee, bunları yavaş <gülüyor> <gülüyor> yavaş konuşalım. Şimdi, şimdi eğlenceli yanı önce bir anekdot olarak girip <gülüyor> 2012-2016 e, dönemi için olan 3 numaralı tebliğ yayınlanması son dakikaya bırakılmıştı. Biz Haziran'da yapmıştık toplantımızı. O Haziran'daki toplantı bir türlü bitemedi, bitemedi, bitemedi. Ağustos'un sonunda bayramın arefesinde falan bir <gülüyor> noktada yayınlandı. 3 numaralı Üç numaralı ee, Ve orada Lüfer'de boy büyümesini itiraz edecek fırsatı olmadı kimsenin. 14'ten 20'ye çıkartılmıştı 20 27 santim esasen olması gerekiyor. Hı -hı, Beklentimiz hı -hı, bu. Evet. Ee, arkasından hatırlayacaksınız 2012 yılında... Denize çıktı gırgır reislerimiz. Bayağı İstanbul Boğazı'nda büyük gösteriler yapıldı. Protestolar edildi. Hı hı. E, 24 metre arkasından bir karar olarak geldi. Derinlik yasağı geldi. Hı hı. Orada bir kere daha biz denize çıkmayacağız o zaman dediler. Bayağı problemli dönem yaşadık. Ama bu sefer öyle yapmadılar. Bu sefer Ağustos'un ortasında vakitlice yayınladılar hı hı. ve dediler ki... <gülüyor> Lifer'de hani 27 falan konu değil 20 santim de me Mesele Unutum. değil unutun 18'de biz geri çekiyoruz <gülüyor> Burada Tek mutlu olduğumuz açıkçası Orfoz'un yasaklanması orfozun o, da ama o da adil değil çünkü Bir balığın avlanmasını yasaklayacak Noktaya gelmiş olmanız zaten ciddi bir Kötü yönetim <gülüyor> Bunu birinin kalkıp zaten sadece yasaklaması Değil çıkıp Pardon biz yanlış yaptık deyip bir de ilan etmesi lazım. Hı hı. İkincisi e, bundan ekmeğini kazanan balıkçı var. E, bunun da bir şekilde tazmin edilmesi lazım. O zaman bu orfos tutmayacaksa bölgesi var, düzeni var. Hı hı. Şu yapılacak deyip düzenlenmesinin yapılması Böyle gerekiyor. Şey yani. Bunlar da yapılmadı. O anlamda bu tebliğ böyle bir, bir bir yanlış bir taraftan Hı -hı. ilerliyor. Göreceğiz gibi, bakalım başımıza neler gelecek. E, olumsuzluklar var. Orfozu yine de altında çizdiniz siz de. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin de zaten kırmızı listesinde evet. tehdit altındaki evet. türlerden biri. Evet. E, derecesi yanılmıyorsam e, iki kala tükenmeye gibi bir derecede. Yani artık Endancir bunları böyle ölçüş olmamız bile evet, inanılır gibi Yani mesela Tombalı ile Orkinozla ilgili problemimizi biliyorsunuz. Yani evet. bütün dünya biliyor. Bu zaten yani endişenin ucunda bir balık. Biz hala konservesini, yeme lüksünü falan yaşayabiliyoruz. İnsanın e, bazen çok şuursuz olacağı tutuyor. Sonu, sonu yok. Evet. Şimdi gelelim lüfer konusuna. E, 14 santimdi daha önceki tebliğlerde. Ve... Yo, daha da korkuncu. E, 2009'da 2010'da bu iş başlarken tebliğde iki tane boy vardı. Çinekopu, 14 <gülüyor> santim avlayabiliyordunuz. Lütfen 20 santim. Sanki başka bir balıkmış gibi. <gülüyor> e zaten gülgül reislerimiz iddia ediyorlar. Başka balık. E bunlar oldu. ayrı balıklardır. Siz bilmiyorsunuz diyorlar. Şimdi buraya gelirken de balıkçıların önünden geçme şansım oldu. Çinge ne palamudu hmm. diye balıklar satılıyor. Hmm. E dönerken de tekrar bakacağım. Eminim şu anda ilk günün şeyiyle. Çok mutludur. O lardır lardır. sarı kanatlar, çinekoplar. E o zaman 14 santim deniyordu. Daha sonra 20'ye çekildi bu. Doğru. Bizim önerimiz sizin önerin özellikle bilimsel araştırmalara da desteklenen 27 santimken bu 20 santimden Doğru. 18 santime gelmiş Doğru. Hangi akla hizmet inanın fikrim yok. Yani e, sonuç olarak bir türün yok oluşunu yasaya uydurmanın e, çok ağır sorumlu olduğunu düşünüyorum. Yani hı hı hı. buna artık isim veremiyorsunuz. Hani e, yasanın dışında avcılık yapar birisi eşkıya dersiniz. Hı hı. E, yasayı deler. Hırsız dersiniz, <gülüyor> hı hı. suçu dersiniz. Ama şimdi kıyı balıkçısı bile yasasına uygun avlanıyorum dese bile türe Yasa. çok ciddi anlamda ihanet ediyor olacak. Bir bilimsel destek yok anladığım kadarıyla. 18 Bunun santim için 18 yoksa 27 santim, santim, santim için bilimsel destek var. 18 İki tane 18 şey. makale var bahsettiğimiz benim de bakma şansım oldu. Bir 59 yılında Karadeniz'de yapılan bir çalışma var. Bir de e, 2007 yılında yayınlanmış olan Journal of Marine Science'ta e, yine Lüfer'in Marmara bölgesindeki boyuyla alakalı. O ikinci e, açıkça açıkça açıkça e, ikinci e, rapor hı hı. çok değerlidir sadece. Sadece Türkiye'de, Türkçe'de değil, İngilizce'de de yayınlanan her iki yayını da hakemli dergilerde olan, hakemli bilimsel dergilerde olan yani e, bunun e, bilimsel varlığını sorgulama şeyimiz yok, hı hı. lüksümüz yok. Bu bizim sularımızda 25.4 çatal boy, bu koşullarda total boyda tebliğin ölçümü 27 hı. minimum. ...ki kimi balıkçımız aklını kaçırmış olmalısınız... ...27 bile değil bu 29'dan başlar diyor... başım üzerinde... ...bana sorarsanız ayrıca zaten kök yiyelim... ...bu kadar tüketmeye, talan etmeye... ...hakkımız yok... Doğru, makaleden öne çıkan bir noktayı siz söylediniz... ...25.4 boyu var... Baktığım birkaç tane daha nokta oldu makale 2007 yılında yayınlandı 14 santim o arada evet. konuşuluyor ve makalenin son cümlesi türün eğer devamlılığını sağlaması isteniyorsa şu anki kurallarla bu mümkün değil deniyor. O zaman olumlu bir gelişme olmuş 20'ye çekilmiş ama tekrar şimdi 18'den bahsediyoruz. Başka bir nokta araştırma sürecinde rastlanan en büyük boyda balıkla alakalı benim dikkatimi çekti. 32 santim diyor ve not düşmüşler 59 yılındaki çalışmada yakalanan 68 santimin yakınından bile geçmiyor bizim bulabildiğimiz örnekler diyor. Şimdi aslında çok e, bu anlamda çok emin değilim yani bir yıl içerisinde kalınız en büyük boy falan diye bunların tam ne anlama geldiğini Hı -hı. ben konuşmamalıyım bilim insanı değilim. Biz onun yerine lüfer bayramlarında e, aslında e, lüfer ızgara yapıp paylaşmak dağıtmak gibi yönelimimiz yok Hı -hı. ama balıkçının ve İstanbul'un denizinin durumunu anlayabilmesi için bir yarışma yaptık. Balık en baba lüfer diye. Hı hı. E, Ekim ayının üçüncü hafta sonu yakalanan balıkların arasında yarış niyetiyle ve oltayla yakalanan balıkların arasında bir istatistik tutabiliriz belki diye. Yani her yıl her yıl hı hı. yapacak hı hı. olsak on yıl sonra bir, bir, bir istatistik olabilir, olur yani. Bir e, Orada gördüğümüz aslına bakarsanız kırkın üzerinde bu arada dolaşmıyor. E, tabii ki kofanaların geçme tarihi şey değil Ekim tarihi hı hı. değil. Aslında Ağustos'ta Eylül'de geçiyor kofanalar. E, adım adım küçülmeye başlıyor. Hı hı. Karnivor balık olduğu için her ne kadar araya karışsalar da birbirlerinin. Ama önce büyüğü Önden. geçiyor. Hı hı. En son e, yılbaşı zamanına ve Şubat'a kadar da sarkan çinekoplar ve defneler kalıyor. Bu sıralamayla baktığınız zaman aslında Ekim İyi bir lüfer bulacağız. Böyle irice bir lüfer göreceğiniz zaman hı hı. illa kofana görmeyebilirsiniz. Ama e, ben de geçtiğimiz altı yıl içerisinde tek bir tane 60 santimlik gördüm, 63 santimlik gördüm. O da bizimle alay edermişçesine bir gırgır reisi da tuttuğu dört günlük bir şeyi, kofanayı bize yarışmaya getirdi. <gülüyor> Oydu. Burada bile devam ediyor. E, tabii dediğiniz gibi bilim insanları zaten bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Böyle hani bazı verilerin de e, ışık tutabileceğiyle ilgiliydi. E, bir diğer gelişmede ışıkla avcılık konusu var. Onu atladım. Evet, o, o, o, o katliam. 45 yani, günlük bir pencereden bahsediliyor. O Işıklı avçalık yapılabilecek. Yani, o ne demek? Yani nasıl bir şeydir bu? bu bugüne kadar yasaktı. Ne olduğundan çok kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii. Miyiz? Şimdi benim yaşıtlarımı hatırlayacaklardır. İstanbul'da e, lüfer zamanı lüks lambaları sandalların üzerinde olur. Babam ve da <gülüyor> Çaparınıza atarsınız. Bayağı oltanın ucuna koca koca lüferler gelir. O küçücük e, lüks lambası bir miktar balığın gelmesini sağlar. İşte orada planktonlar gelirler. Balık e, gelir. E, Avcaylar. Açılığınızı kolaylaştırır. Bir kayığın üzerinde üç kişi iki tane de çaparı ile yaptığınız avcılıkta bir tane ışıldak bir tane şey lüks lambası problem değildir. Ama bugün konuştuğumuz hamsinin peşine giden e, tekneler ve 40 metrelik, 60 Hı -hı. metrelik olabiliyorlar. Bunlara normal koşullarda da giden kayıklar. Bunların e, zaten ağları çılgın boyutta. ...kilometre gibi bir çeperleri hı hı. var. Bir bir kaçma buçuk. şansı bırakmayacak teknolojiye üzerine sahip zaten bir, bu tekneler. Üzerine sadece bir lüks lambası koymuyor. Jeneratörleri kocaman, ışıldakları kocaman... ...böyle krovatlarla ölçülen değeri... E, ...aydınlatma üniteleri kullanıyor. Orada toplanacak balık... Evet doğrudur ee, iddia ettikleri gibi biz Türk halkına ucuz protein getiriyoruz. Bu bizim sorumluluğumuz gibi böyle, baba baba laflar ediyorlar. Onların sorumluluğu falan değil bu iş. Evet doğru 2-3 liraya 4 liraya büyük ihtimalle kilosu hamsi yenecek. Hı hı. Ama bu hamsi aynı zamanda lüferin yemi, Yunus'un yemi, Palamut'un yemi, Ayrıca yani bu boyutta avcılığın nereye gideceğini bilmiyoruz çünkü stok sayımımız yok yani ne kadar hamsi çekersek denizden ne kalır geriye bunun bilgisi yok aynen öyle bir fikir yok bir de ayrıca bu bilimsel bir gerçeklik değil yani biz şu kadar fazla balığımız var bunu şimdi ekonomiye kazandıralım e, bu kadarını bu kadar gün eğer ışıkla avcılık yaparsak şu kadar da kota verdik zarar vermez falan gibi bilimsel ölçümleri de yok. Tamamen akıllara ziyan bir karar ve ben merak ediyorum hangi kabzamalı kurtaracağız acaba batmaktan bu karar sayesinde? Herhangi bir bilimsel dayanak olmadığında insan bunu e, Tabii aynen bundan başka hiçbir şey düşünemem yani gidecek iki tane kayın besbeli 45 gün boyunca yaptığı avcılığın balığını satacak ve para kazanacak bir tane kabzamalı da herhalde. Ya da o kabzamalı çok borçlu bir büyük e, reis. Yine ekonominin içerisine dalıyor. Konu Aynen. Hiçbir şekilde kaçma imkanınız yok bu büyüme ekonomisinin. Bütün denizleri e, de sardığını tabii. söylemek mümkün. Bir yandan da başka bir veri daha çıktı. Onu da konuşmak istiyorum. Yine bu avcılık sezonu yaklaştığında Anadolu Ajansı'nın paylaştığı bir infografik <gülüyor> vardı. Yine tabii ki bu popülasyon konusu, denizdeki ekosistemin nereye gittiği konusunu yine bilim insanları zaten değerli araştırmalarıyla veriyor. Ama bizim de elimizde bakabildiğimiz birkaç tane veri var. İşte Anadolu Ajansı da ...buna bakmış, farklı bir sonuç çıkarmış. Ben de elimden geldiğince bakmaya çalıştım. Bunları konuşabiliriz. TÜİK yine doğruluğu tartışılsa da... E, ...bazı veriler yayınlıyor balıkta. E, Doğru. Balık avcılığı ile alakalı. E, Anadolu Ajansı'nın infografiğinde... ...bunu zaten sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşırız... ...program süresince ve sonrasında. E, balık hasreti bitiyor diye... ...ve yüzde yirmi artışa... <gülüyor> e, ...böyle dikkati çeken bir infografikle... E, ...bunu duyurdu. E, baktığınızda diyorsunuz ki... yani. Benim, ben de en azından e, yaratılan algı çok güzel, balık da bol, gayet de güzel tutulmuş diye bakıyorsunuz. Ama acaba gerçeği bu mu? Bunu da çok konuştuk bir birkaç gündür. Yani o gerçeği olmadığı aşikar çünkü aslında artan çiftlik balığı, çiftlik üretimi. E şimdi küresel eğ, eğilim de aslında böyle. E, kaynakların yok olduğunu, dolayısıyla yerine e, ekonomiyi sürdürülebilir kılan... Yeni alanların açılması gerekliliği işte tavuğun endüstriyel hale gelişi gibi, yoğurdun endüstriyel hale gelişi gibi. Hı hı. Balığın endüstriyelleşmesi diye bir süreç var. Balık çiftlikleri bunun parçası. Geçen gün İnci Kefali'nin sahiden e, hamisi, koruyucusu 20 yıldır e, büyük dava götüren e, Mustafa Hoca, Mustafa Sarı Hoca bu şeyin altına güzel bir not bırakmıştı. E, i̇nfografiğin altına. Bir kilo ağırlık kazanabilmesi için bir çupranın 5 kilo yabandan balık yemesi gerekiyor. Hmm. Şimdi siz bunu nasıl yapıyorsunuz çiftliklerde? Gidiyorsunuz doğadan yavru, şey, e, hamsi çaça e, -ça ça -ça. topluyorsunuz. Onları dökme usulle kasası 50 kuruşa 1 liraya düşünün rakamları. Hmm. Hamsi unu fabrikalarına bırakıyorsunuz. Orada onun içine biraz da Gdoğlu soya ekleniyor enerji için. Verim arttırsın Güzel diye. Güzel tarıma da el attık onu... Aynen öyle. Yani Ve de... oradan getiriyorsunuz. Balıklara yediriyorsunuz. Ne ondan hmm. sonra ucuz çupra var. İşte gramı belli. Dolayısıyla lokantada düzenlemesi kolay. Vatandaş gittiği zaman her mevsim bulabiliyor. Yasağı yok, bir şeyi yok. Hı hı. Ve buradan da ekonomi geliştiriyorsunuz. Ama şu var. 2013 yılında ilk defa bütün dünya genelinde çiftlik balıklarının satışıyla denizden avlanan balıkların satışı eşitlendi. Beklenti 2030 yılında %60 çiftlik balıklarının Artması. Hı hı. E, 2050 yılında da zaten denizlerimizde ticari değeri olan hiçbir balığın kalmaması bekleniyor. Böyle bir yaklaşımın içerisinde çok net söyleyebilirim. Gırgır gır reisleri de bu sistemi şey yapıyorlar, besliyorlar. Hı hı. Bütün bu yavru balıkları tutup balık unu yaptırarak. Hı hı. E, reislerin büyük olanları zaten ya balık unu fabrikasına şeyler ortaklar... Ya şeye, çiftliğe ortaklar Yani orada o tutulan balıklar bizim bildiğimiz balıkçı tezgahlarını aslında çok gelen tipte balıklar hayır, değil hayır. Tezgah gelemeyecek yavru hamsi ve yemeyeceğimiz çaşadan bahsediyorum ama sonuç olarak o onun bizim yemeyecek olmamız deniz ekosisteminde yeri olmadığı anlamına gelmiyor ki hı hı. Yunus ne yiyecek? Palamut ne yiyecek? Onlara nohut mu atacağız? Mercimek mi atacağız? Zaten rakamlar da bence bunu gösteriyor. Yine dediğim gibi tabii ki bilim insanları bunu konuşmalı ama bahsettiğimiz çaç örneği var. 2006 yılıyla 2015 karşılaştırdığımızda 10 katına çıkmış bir tabii. çaça avcılığından tabii. bahsediyoruz. Ben hiç yemedim açıkçası. Hani soframıza gelen balık diye adlandırabileceğimiz bir balık değil. E, Türkiye'nin verilerinde toplam 64 tane tür sayabildim ben verisi verilen. Bunların 34'ünün en düşük yılı. 13'ünün de en düşük ikinci yılı 2015 yılı yani Aynen. son veri verilen ve e, yine bu Anadolu Ajansı ile aynı veri seti aslında Hamsi ve Çaça'yı hariç tutarsanız deniz avcılığı 2006'da 132 bin tondan 2015'te 75 bin tona. Yarı yani yüz, neredeyse yarı yarıya düşmüş vaziyette. Ben %100 düşüş demeyi tercih ediyorum. Çünkü bu iki katına çıkmış sayılırdı öteki Hı -hı. türlü olsaydı. Yani 70 binden 140'a çıkmış olsaydı %100 arttırdık diyeceklerdi. Hı -hı. Niye %50 düşüşten değil? Hiçbir zaman anlamış değilim. Benim belki de eksiğim. <gülüyor> matematiği bu şekilde kavrayamadığım için ama bence bu %100 düşüştür. Bu %100 talandır. Hı -hı. Ve baktığımızda bazı türler var. Uskumru artık çok geç kaldığımız bir tür olarak diyebiliriz. 8'de birine düşmüş vaziyette. Kırlangıç onda biri. Ve bahsettiğimiz ...yarısında ama e, hala yüzde 25 beş artış gibi. kayboluşunun arkasında iki sebep vardır. Bir tanesi ışıkla avcılık. Hı hı. Bu bayağı ciddi bir kıyıma sebep oldu. İkincisi de tabii ki kirlilik. Yani türlerin yok oluşunun arkasında bizim katkımız öyle böyle değil. Evet, her taraftan e, sarmış vaziyetteyiz. Dediğim gibi bunlar açık veriler. E, bunlardan istediğiniz sonucu çıkarmak mümkün. E, bu infografiyi, bahsettiğimiz infografiyi çıkaracak sonuçlar e, o gözle de bakılabilir. Ama dediğim gibi buraya baktığınızda bir veri daha var. Bu 64 türün 59 tanesi son senede ortalamadan daha düşük. Tutulmuş vaziyette. Yüksek olan iki türden bir tanesi yine çaça zaten. Ee, bahsettiğiniz sebeplerden dolayı büyük ihtimal çiftlik balıkçılığının artmasından dolayı e, ve endüstriyelleşmenin artmasından dolayı burada bir artış görüyoruz. Peki her zaman e, her programın sonunda ne yapabiliriz diye e, konuşarak bitirmeye çalışıyoruz ki sonuçta bir de bir ışık var mı acaba bu konu, e, bunun sonunda diye. E, tabii denetimler, kanunlar. Çok önemli ama baktığımızda bu yayınlanan tebliğle de tebliğ bu konuda çok yardımcı olmayacak gibi e, gözüküyor. Denetim de yardımcı değildi zaten. ya yani Bir önceki tebliğ döneminde biz 20 santimi çok beğenmedik ama 20 santimi bir umut olarak gördük. E, o dönemki bakan e, Mehdi Eker'de sıklıkla farklı düşündüğüm bir bakandı. E, ama yüz yüze konuşma şansını çok rahat yakaladığımız bir bakandı. Hı hı. E, bizzat kendisi söylemişti denetimleri yapabileceğimiz ilçe şeylerimizi müdürlüklerimizi yaratalım ondan sonra yeniden bakarız diye hı hı. E, bekledik o anlamda denetimlerin olabilmesi için 174 diye bir hata açtılar biz onun kullanılması için bütün desteğimizi verdik o anlamda aslında enteresan bir iki yıl yaşadık 2012-2014 arasında hı hı. ama 2014-2016 arasında yere serildi her şey denetim sıfırlandı. Özen sıfırlandı ve şimdi gelen bu tebliğle beraber de niye görüyoruz ki aslında bu siyasi bürokrat gırgırcı eliyle ciddi bir talan söz konusu. Yasasına uydurulmuş bir talan hı -hı, söz konusu. Hı. Ekonomi için bir talan söz konusu. Bunu görüp de ilan etmemek ayıp. Peki bunu gördük ilan ettik ne yapacağız? Ben de açıkçası olumlu şeyler, umut vaat eden şeyler söylemeyi seviyorum ama öyle bir zamanda değiliz. Hı hı. E, bu doğanın üzerine, bu ekolojinin üzerine yarattığımız bu ekonomiyle e, bizim varlığımızla, tüketme kabiliyetimizle, ihtiraslarımızla yarattığımız baskıya uyanmak ve bunun sorumluluğunu almak zorundayız. Ben gönüllü bir feragat taraftarıyım. Yemeği verelim. Yemeği verelim yani nereden geliyor kim tuttu şu kadar ya bu biraz Nasrettin Hoca'nın o karpuzu hikayesi şuna değdi buna değmedi hı hı. yok öyle bir şey burada problemli bir alan var bu alandaki problemi her gün konuşsak düzeltmemiz zaten yıllar alacak denizin temizliğinden e, balıkçının sosyal güvenliğinden üzerindeki borç Tabii baskısından denizin ekolojinin darlığına Dolayısıyla gönüllü bir feragat, iyi bir pratik olabilir şuurumuzu açmak adına. Hı -hı. Sadece bu türlerde değil, belki bütün e, türlerle alakalı bir şeyden midye bahsediyoruz. Midye dahil diyorsun. buna. Hı -hı. Sofak başında satılan midye dahil buna. Siz dediğinizde hemen güncel bir e, fragman aklıma geldi. Magma dergisinin Şubat sayısında bir lüferle ilgili bir yazı vardı. Bir evet. balığın var olma savaşı diye. Mert'in e, güzel Mert yazısı. Mert Gökalp'in, evet. Şimdi bir de e, iki senede çektiği bir lüfer belgeseli var. Bunun fragmanı da yayınlandı. Evet. E, Magma dergisinin web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında. Orada da öyle bir şey vardı yani bu artık 18 santim, 20 santim, 30 santim meselesi değil yani top bizim bu dan bu baskıyı aslında çekmemiz e, gerekiyor e, bunu da bir aslında e, çağrı olarak alalım ama hiç değilse bu feragat da yapılmıyorsa bazı konularda aslında çok kolay e, bilinçlenme mümkün özellikle bu bahsettiğimiz çinekop sarı kanat gibi olayda bunların farklı balıklar olmadığı bir kişiye illa bir e, balıkçıya gidecekse Bugün özellikle gidip işte çingene palamududur, vonozdur, bunun gibi balıkların aslında palamutun yavrusu i̇şte olduğunu. İşte o kadar geniş bir alan ki hangi birini öğren. Yani hangi bu şehir öğrenci? 15 milyonu yakaladı, ben doğduğumda bir buçuk milyondu. Kim acaba İstanbullulaşmaya fırsat buldu ki bunları ayıracak? Bence gönüllü bir feragat. Bu dönemde en adil olanı. Tebliğ yapmıyorsa biz bunu evet. yapabiliriz diyelim. Ee, yine bahsettik önceden yaptığı Slow Food'un önemli hareketlerden biri bir lüfer koruma timi bir de lüfer bayramı vardı. Bunu konuştuk bu sene herhalde Yok bu yaz noktasındayız. Yani bunun bayramını kutlanacak hali kalmadı. Yani beraber gidip yaz tutabiliriz yapacağız. Yani Ekim ayının üçüncü hafta sonu cumartesi günü bir kıyı köşesinde buluşacağız İstanbul Boğazı'nda. Beraber bir çayımızı içeceğiz, ufka bakacağız, neredeyiz, nerede duruyoruz, anlaşacağız, anlatacağız. Yapabileceğimiz bir şey varsa yapmak üzere tabii ki destekleneceğiz, dayanışacağız. Ama bayram kutlanacak zamanı geçtik. Biz de bu gönüllü feragat çağrısını destekleyeceğiz. Umarız tekrar bayramların olduğu zamana gidebiliriz hep birlikte. Evet inşallah. Ee, çok teşekkür ederiz. Bugün konuğumuz Slow Food Fikir Sahibi Damaklar Hareketi'nin lideri Defne Kor Yürek'ti. Ee, geçmişteki çalışmalarınızdan dolayı da bu konuda çünkü gerçekten çok büyük bir ses getirdi. Ee, çok çok teşekkür ederiz. Hem de bugün buraya geldiğiniz için. Genç lüferler için ben de o teşekkür <gülüyor> edeyim. Müteşekkirler. Hala onların sesini duyanlara, duyuranlara. Ne <gülüyor> oldu? Tekrar e, bu hafta da her hafta olduğu gibi pazarlarımızı duyurarak programı kapatalım. %100 ekolojik pazarlarımız bugün Bakırköy'de, cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde, pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de sizleri bekliyor olacak. Ben Buğday Derneği adına Borakabatepe, bugün yayında bana yardımcı olan arkadaşım Batu Çetinkaya'ya teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam.